1948 numaralı konu bir şeytanın Kureyşlileri Hazreti Peygamber ve ashabına karşı kışkırtması Evet cinlerden birisi Ebu Kubeyz Dağı'nın tepesinde durarak bağırdı Allah Kâb bin Fi kabilesinin görüşünü yok etsin bir kavim şerefli atalarının dinini ayıplayan kimseye güz yumarsa ne kadar adildir bu sıranın bütün cinleri aleyhinizde harekete geçmek üzere yemin ettiler aranızda bu adamın kafasına yaşadıkça ibret olacak bir darbe indirecek hür ruhlu ve aralarına saygı gösteren hiç kimse yok mu, bu sözler Mekke'de yayıldı, müşrikler sabahladılar ve bu şiiri aralarında okudular, müminlerin aleyhinde harekete geçtiler, Hazreti Peygamber, o, Misar isminde bir şeytandır, insanları putların himayesine çağırır, Allah onu yok edecektir, dedi, aradan üç gün geçtikten sonra Ebu Kubeyz Dağı'ndan başka bir cinde, biz Misar'ı öldürdük, çünkü Misar azmış, kibirlenerek hakkı tanımaz ve batıldan yana olmuştu, temiz ve şerefli Peygamberimize küfrettiği, için ona, kafasını gövdesinden ayıracak bir kılıç darbesi indirdim, diye bağırdı. Hazreti Peygamber, bu konuşan cinlerden bir ifrittir, ona semhak deniliyor, bana iman ettiği ve Misar'ı öldürmek için üç gün aradığını söylediğinden ötürü ona Abdullah ismini verdim, dedi. Ali de, ey Allah'ın Rasulü, Allah ona hayırlı bir mükafat versin, dedi.